Ali Bilge ile Ekonomi Politik Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Mahir. Günaydın. Evet, bugün yani çok fazla şey var konuşulacak ama öncelikle belki de size de biraz bıraktık. Bu meclise, meclisin çalışabileceğine ...dair yani boykot... ...ve yemin... ...boykotunun vesaire... E, ...belki bu, bu hafta içinde... ...sona erdileceğine ilişkin haberler gelmeye başladı. O konuda... ...başlayalım isterseniz... ...belki bir de meclis başkanından da bahsederiz... Cemil Çiçek'ten. Bugün yani şöyle... ...geçen hafta e, hükümet programı okundu... ...ondan evet. sonra... E, ...ve bugün hükümet programının görüşülmesi... E, ...sanıyorum... E, ...bugün ya da yarın olması lazım... ...üstünden belli bir süre geçişiyor... E, ...yemin meselesi de e, herhalde... E, ...yani bir deklarasyona kaldı... E, ...ve gerçekten... ...bu bir aydır yaşadığımız... ...Cumhiyet Halk Partisi'nin... E, ...yemin etmeme süreci... E, ...fıkralara konu olacak... ...bir şekilde... E, ...sonlanacak öyle gözüküyor... ...ve sonunda yani... E, ...eski genel başkanın da... E, ...müdahalesi... ...gerekti... E, Cumartesi gününde Merkez Yürütme Kurulu kararında e, toplantılarında da bu mevzular e, konuşuldu. Sanıyorum yani ona ilişkin süreç e, bugün yarın aşılmış olacak. E, e, meclis başkanlığı konusuna ve yemin konusunu biraz kenara bırakarak ben izninizle bu son Sıfır. 61. hükümet e, programına ee, yani bu arada efendim, kaynadı evet. yani genelde kamuoyu bu yeminle şikeyle uğraşırken e, biliyorsunuz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dördüncü hükümeti bu 2002'den itibaren ilk hükümeti Abdullah Gül kurmuştu yasaklıydı o sırada e, Tayyip Erdoğan 23 Kasım 2002'de 58. hükümet sonra işte onun yasağının kaldırılmasını takiben 18 Mart 2003'te 59. hükümet ee, ve meşhur 367 skandalları ve Cumhurbaşkanlığı Gül'ün önünün kesilmesi, e, referandum ve son e, öncesi yapılan o e, sonrası yapılan seçimlerdir. E, 31 Ağustos 2007'de 60. hükümet, en son hükümet de 61. hükümet Temmuz 2001'de. Bir tanesini Abdullah Gül'ün başkanlığında, üç tanesi de Tayyip Erdoğan başkanlığında olan Şimdi e, bunları biraz şöyle bir karşılaştırdım ben. Hükümet programları aslında böyle e, önemlidir. Seçim beyannameleriyle birlikte el aldığınızda özellikle. E, dikkatimi çeken şöyle bir husus var. E, 61 Bu dört hükümet programında da e, ilk üçünde e, hiçbir şekilde e, şey konusu yok. Kürt meselesi. İlk defa yani Kürt meselesine ilişkin, Kürt meselesi kelimesinin cümlesinin geçmesi 61. hükümet programında var. Oldukça da bir paragraf olarak var. Benim kişisel olarak, yani hükümet programları konusunda daha önce de Cumhuriyet tarihi boyunca bir takım ekonomi taraflarını incelemiştim bir seferinde. Benim tahminime göre de Kürt meselesi ve çözüm cümlesinin geçtiği, İlk Cumhuriyet Tarihi Hükümet Programı bu. Öyle mi? Çok ilginç tabii. Evet. Yani e, AKP hükümet programlarında 58, 59, 60, bir tek 59'da Irak Kürtleri diye bir Kürt kelimesi geçiyor hükümet programında. Ama Kürt meselesi diye, Kürt sorunu diye e, hem Adalet ve Kalkınma Partisi hükümet programlarında hem de Cumhuriyet tarihi bana da yani yanılıyor olabilirim. Kürt meselesine vurgu yapar. İlk hükümet programı bu program. Buna bir dikkat çekmek lazım. Evet çok ilgi çekici. Ee, aynı şekilde yani vesayetle ilgili yani vesayeti şey yapan hem AK Parti'nin 58-59-60'da e, böyle bir şey yok. Hiç vesayet unsurlarını tanımlayan vesayetin üzerine gidileceğini söyleyen yine 61. hükümet e, programında e, vesayet unsurlarını e, dile getiren bir e, açıklama e, mevcut. Bunun yanı sıra yani bu AK Parti programlarında e, mesela 58, 59, 60, 61'in hiçbirinde başörtüsü kelimesi geçmiyor. Yani e, Tabii ki 58'de e, ve ilk şeylerde e, Kıbrıs meselesinin yoğun olması e, Kıbrıs'a atıf bulunmayı e, bulunduruyor. Bu gittikçe mesela son e, 61'de Kıbrıs ve Avrupa Birliği'ne e, ilişkin yine e, yaklaşımlar var ama e, yani burada şeyin e, mesela yeni anayasa 58'de ilk defa yeni bir anayasa yapacağız diyor hükümet programında. 59'da yeni anayasa vurgusu gene. Zaten 58'de 59 birbirinin devamı. Yani arada 5 ay sonra e, özet e, halinde 59. hükümet programı 58'in. E, ve son anayasa e, son hükümet programında 61. hükümet programında yeni anayasa diye 10 tane, 10 yerde geçiyor. En fazla da bu. Yeni bir anayasa yapacağız. Ama 58'den itibaren e, yeni anayasa vurgusu Adalet ve Kalkınma Partisi hükümet programlarında var. Şimdi ilginç şeylerden biri e, ve, hangi tarihten beri var dediniz? 58. ilk kurulduğu hükümette de, evet, de, de diyor evet. ki yeni bir sivil anayasa yapacağız. Evet, evet. 59'da da vurgu var bir kere yeni bir sivil anayasa. 59 zaten yani 58'in özeti. 60'da dört kez vurgu yapılıyor çünkü 27 Nisan yaşanıyor. 61. son hükümette yeni anayasa vurgusu 10 kez yapılıyor. Evet, giderek artan bir, artan şey. bir durumda. Yani e, e, Kürt me e, meselesinin çözümüne ilişkin, benim bildiğim Cumhuriyet tarihi, Fethi Okyar hükümetinden bu yana, yani e, Şehz Zahit isyanı öncesini bilmiyorum, orada bir tane hükümet programı var çünkü galiba hep birbirinin devamı. Cumhuriyet tarihi boyunca Kürt meselesi, iki kelimenin yan yana geldiği, Tek hükümet programı bu. AKP hükümetlerinde de bu. Vesayete de vurgu yapılan benim bildiğim tek hükümet programı bu. Yeni Anayasa'da da özellikle e, atıfta bulunan tek e, en fazla atıfta bulunan tek hükümet programı AK Parti hükümetlerinde bu. Şimdi çok ilginç bir şeylerden bir tanesi e, 2002'deki Kasım 2002'de kurulan AK Parti hükümetinde ee, yerel yönetimler kısmı son derece yoğun ve bir tek bu hükümet programında diyor ki Yerel yönetim reformuna ilişkin bölüm oldukça da kapsamlı Avrupa yerel yönetimler özellik şartını da belirtildiği gibi Merkezi idarenin görev ve yetkileri tek tek belirlenecek Bunun dışında kalan tüm görevler yerel yönetimlere bırakılacaktır Evet, bu da çok değişik yani farklı bir yaklaşıma işaret ediyor değil mi? Evet bu 58 ilk kurulan hükümette hükümetin programı yerel yönetim reformunu çok ayrıntılı analiz etmişti. Hatırlarsınız biz de Hı -hı. o zaman açık radyoda bu işin mali tarafını ve yerel yönetim reformunu çok konuşmuştuk. Hı -hı. Ama e, o zaman dikkatlerimizden kalkmış bugün BDP'nin gündeme getirdiği Avrupa Yerel Yönetimler Özellik Şartı'na atıfta bulunarak Aynen onun gibi bir idare şeklinin oluşturulacağını söylüyor 58. hükümet. İlginç olan bundan sonra buna yer verilmemesi. Hükümet programlarında, AK Parti hükümet programlarında. Hiçbir şekilde Avrupa Yerel Yönetimler özellik şartına e, atıfta bulunulmuyor. Evet. E, bu da yani dört hükümet programında e, dikkat çeken e, hususlardan bir tanesi 58. Hükümet yerel yönetim Avrupa Yerel Yönetim özellik şartını benimseyeceğini ifade eden ve ona göre merkezi yönetim ve yerel yönetimlerin nasıl şekilleneceğini mahalli idarelerin nasıl oluşacağını ilişkin geniş bir bölüm ayırmasına karşın anlaşılan bu Avrupa Yerel Yönetimler özellik şartı konusunda 59-60 ve 61'de hükümet programlarında buna atıfta bulunmaktan vazgeçmiş Adalet Kalkınma Partisi yöneticileri. Bunlar dışında başka hususlarda var ama dikkat çeken bu dört programda en başta göze çarpan hususlar başında bunlar geliyor. Bu hükümet programlarının karşılaştırılması ee, gerçekten e, bazı ipuçlarını bize e, verir. E, yani siyasi partinin, özellikle bu AK Parti'nin Türkiye'nin temel meseleleri üzerindeki gelgitlerin açıklaması açısından da e, önemli. E, yani parti içi dengelerin, devlet iktidarı ile siyasi iktidar arasındaki bu yaşanan on yıllık süreçteki çatışmaların, darbe girişimlerinin, MGK toplantılarının e, bir nevi oradaki tezgah altı tezgah üstü pazarlıkların bir şeyini verir, karşılaştırmasını da görürsünüz. Yani dikkat çekilecek hususların başında Kürt meselesi kelimesinin ilk defa bir hükümet programına girmiş olması hem AK Parti hükümet programlarında hem de bile bildiğim kadarıyla Cumhuriyet Tarihi hükümet programlarında. Evet Ahmet Altan e, cumartesi günkü yazısında şey demişti tarafta e, yani Başbakan Erdoğan orta yerde vazgeçip geri dönmez de bu olağanüstü etkileyici hükümet programını uygularsa yeni bir toplumun temellerini atarız demişti. Yani insan haklarına uygun, insan odaklı, merkezi yönetim biçimini değiştiren Tüm ırklar, dinler, mezhepler arasında eşitliği sağlayan, bilgisayarlı eğitime geçen, zenginleşirken ortak refahı artırmayı amaçlayan, demokrasiyi de müessesleştiren bir ülke yaratmanın programı Yeni Türkiye'nin yol haritası diye de bir Ama çok yazmıştı. Başka şeyler de var mesela benim baktığım kadarıyla. Cari açığı düşürmek için öngörülen e, önlemlerden bir tanesi hükümet programında. E, ...yenilebilir enerji kaynaklarının... ...enerji arzı içindeki payının artırılması ...buraya kadar iyi... ...sonraki cümlede nükleer santrallere yönelik... ...çalışmalara kararlılıkla devam edilecek diyor... ...yenilebilir enerji sanılıyor nükleer santral... ...mesela hala... ...böyle e, temellendirme üzerinde ciddi sıkıntılar... ...olabilir... Evet, ...gibi e, geldi... Belki... ...yani tabi iktisadi tarafını incelemek lazım... Bu bayağı kapsamlı metinler... ...hepsini topladınız mı... ...dört programı... 300-400 sayfayı buluyor... Zaten ilk program bir kriz üstüne geldiği için 58. hükümet programı bir ekonomik program ağırlıklı. Yalnız genel olarak yani bütün bu demokratikleşme sürecini ve başlangıçta 58-59 Avrupa Birliği reformlarına daha ağırlık veren. Ondan sonra 2007'den sonraki yalnızlıkta 2006'dan sonra yani daha az vurgusun oldu ama işte Ankara kriterleri deriz filan meselesi var. Yani genel olarak bu hükümet programları önümüzdeki dönemi de ışık tutacak şeylerdendir, belgelerdendir. Geriye dönüp bakmakta fayda var. Ben böyle bir şeyi karşılaştırmayı özet olarak yaptım. Şimdi yani bir diğer bir meseleye gelirsek, şeyin Ahmet Altan'ın söylediği aslında yani demokratikleşmeyle ilişkin hususları heyecan verici şeyler var tabii orada. Daha devam edecek görüntüsü veriliyor. Bununla yani bu AK Parti'nin bu dönem oluşturduğu parlamento grubu ve hükümetin bu reformlarını ne ölçüde üstünebilir götürebilir, geçmişte takıntılar neler oldu falan. Yani buradan hareketle meclis başkanlığına bakmak mümkün olabilir Farkındaysanız Cemil Çiçek son derece onay gördü hemen Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Hiç kimse evet. itiraz etmedi. Ne parti içi ne parti dışı. Evet. Değil mi? Yani MHP'si, CHP'si, MHP aday çıkarttı herhalde şartta o seçimlerden de gelen şey var. Ve Cumhuriyet Halk Partisi bağrına bastı adeta uzlaşmacı bir kişilik falan denildi değil mi kendisi uzlaştırıcı bir kişilik hatta öyle bir yorum yapıldı cumhuriyet haftasında yani uzlaştırıcı evet öyle bir şey de bulunuldu ama yani biz daha öncesi süreçleri de biliyoruz yüksek hakimler ve savcılar yüksek kuruluyla AKP'nin çatışması o sürede CHP'nin aldığı tavır Ergenekon'a benzer işlerde şimdi Cemil Çiçek'in meclis başkanı olması ne anlama geliyor diye biraz böyle kulüsel ve biraz da spekülasyona dönük bir analiz yaptığımızda yani Cemil Çiçek, Çiçek bir başbakan Erdoğan tarafından e, devletin iki numaralı koltuğuna e, aday gösterilmesi bir taltif edilmemi yoksa bir pasifizasyon mu? Şimdi önümüzdeki dönemde e, geçen gün de e, Cemil Çiçek meclis başkanlığının yok yüksek bir fonksiyonu yoktur diye yaptırım gücü olan bir e, yer değildir dedi. E, Yozgat'taki bu yemin krizine ilişkin şeyde. Şimdi e, Çiçek'in e, siyasi geçmişiyle ve AKP içerisindeki e, siciline baktığımızda Adalet Bakanı iken, yani pek çok e, reformda ve e, devlet iktidarı ile siyasi iktidar arasındaki çatışmalarda e, üstlendiği, üstlendiği rola baktığımızda kimi zaman demokratikleşmenin pek çok e, ileri gitmesinde engel bir unsur olarak da karşımıza çıkmıştır. Değil mi? 301'lerde yaklaşımlarını biliyoruz. rankingte Ermeni e, Iğdır'daki seçimlerdeki baskın oran çok iyi bir şekilde analiz Özetlemiş etmiş. evet hepsini baskın oran yani TBMM başkanımız hayırlı olsun başlığıyla hem Agosta hem de Radikal 2'de de vardı. Yani flörtün fahişelikten ne farkı var diyen flört fahişeliktir diyen bir mülakat manşette böyle zinanın suç olması gerektiği kanaatini taşıyoruz diyen işte her gele meydanı ve e, bu adı Azınlık raporu hakkında Türkiye'nin ek yerine jilet attılar entel fitne diyen Osmanlı Ermenileri Konferansı'nda arkadan hançerleme diyen hıyanet diyen böyle devam eden Türklüğü hakaret işte çocuklara taş atan çocuklar şeyini de kendisi geçiren onların duble ceza almalarını baskın oranın deyimiyle sağlayan işte güvenlik... ...Iğdır'ı da aldılar yani Ermenistan sınırındalar. DTP, Iğdır'ı kazanıcı ...2009'da... ...böyle devam ediyor. Yani örgüte üye olmamakla beraber... ...örgüt adına suç işleyen kişi ayrıca... ...örgüte üye olmak suçundan cezalandırılır... ...diyen bu Türk ceza kanunu... ...maddesini işte taş atan... ...çocukları büsbütün... E, ...mağdur eden e, şey falan... ...hepsini yapan o. Hı hı. Yani dolayısıyla yani... ...icradayken e, çok yüksek bir... E, ...rolü biliyor ...hele Adalet Bakanı ya da Başbakan Yardımcısı iken... Evet. ...yani bunu şöyle mi anlamalıyız... ...soru... ...Meclis Başkanlığı'nı Erdoğan'ın şey yapması... ...bir pasifizasyon mu ödüllendirme ile birlikte... ...ödüllendirme görüntüsünde... ...yoksa insanın aklına şu geliyor... ...şimdi Türkiye şirketi şuydu buydu ama... ...biz çok kısa bir süre sonra... E, ...Cumhurbaşkanlığı'nı konuşacağız... ...yani e, normalde... ...beş sene... E, ve yedi sene meselesinde beş senede değişiklik olacağına dair bir e, hakim şey var değil mi? Dolayısıyla 2012 e, yılında biz Cumhurbaşkanı'nı seçeceğiz. Şimdi e, Cumhurbaşkanı seçiminde Erdoğan'ın e, niyetlerine ilişkin e, okuduğu, okuduğu, yapılan okumalar var. İşte Gül ikinci defa seçilebilir ama bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bastığı Cemil Çiçek, acaba Cumhuriyet Halk Partisi tarafından da desteklenir, bir Cumhurbaşkanı adayı kabul edilebilir mi AKP için sonuçta çıkacak en büyük grup o olduğuna göre? Halil Bey bu programa burada son veriyorum. Ya. Kusura bakmayın. Yani. <gülüyor> Daha fazla sizi konuşturamayacağım. <gülüyor> bu, olasılıklar bu olasılıklar olabilir bu memlekette. Ee, yani e, bu AKP'de ...genel başkanının... ...cumhurbaşkanı olmasını... ...bakın ileride... ...engellemek isteyen formüller türetilecektir. Bunun için de... ...Cemil Çiçek figürü kullanılabilir bir figürdür. Ve olasılıktır. Derkenar edilmesinde fayda... fayda var. ...vardır. Yani Olmayacak şeyler değildir bunlar. Yani beni... Bu, bu ...böylesine bir şeye iten nokta... ...CHP tarafından... ...inanılmaz bir uzlaşma figürü olarak... ...biraz önce Mahir'in belirttiği gibi kabul edilmesi, hiçbir itiraz şeyinin gelmemesi e, ve önümüzde de bir cumhurbaşkanlığı seçimi olması. O seçimlerde e, Tayyip Erdoğan'ın, bir tartışma olacaktır yani, Tayyip Erdoğan'ın engellenmesi, onun yerine başka bir e, figürün desteklenmesi, bu da akla e, Cemil Çiçek'i e, ister istemez e, getiriyor. Cemil Çiçek tabii ki kendi e, siyasi tarihinde, Milli Türk Talebe Birlikleri ile başlayan, bildiğim kadarıyla MHP ile 80 öncesi devam eden, daha sonra ANAP e, kurulcularındandır. E, ama bildiğim kadarıyla milletvekilinde veto yediği için e, belediye başkanı olmuştur. Daha sonra gelen milletvekillikleri ve e, bu 8 yıllık eğitimde, e, 95 yılında e, sanıyorum karşı çıktı. Ve daha sonra partisinden ihraç edildi. Sonra Fazilet Partisi'nde yer aldı. Ondan sonra da AK Parti sürecinde bulundu. Ee, Kürt meselesindeki azınlıklar meselesine, e, özgürlükler meselesinde bakıştaki kısıtlarını bildiğimiz e, bir isim. E, yani böyle bir adayı CHP'nin de ergenlikon çizgisiyle. Yani ya Cemil Çiçek CHP'ye de yakışır. E, bu halindeki CHP'ye. CHP'de Cemil Çiçekler'den çok var. Değil mi? Dolay... Zaten uzlaşma figürü olarak görülmesinin sebebi de olsa gerek. Yani, olsa gerek zaten. Dolayısıyla bana böyle işte bu Ankara ikliminin getirdiği şeyler böyle, böyle şeyler de akla getirtiyor. Yani bunlar <gülüyor> siyaset, önümüzdeki siyasi süreç içerisinde ama Cumhurbaşkanlığı'nda karşımıza çıkabilir. CHP bir aday çıkaracaksa bunu AKP'nin içinden çıkartmaya çalışır. Ee, ve onu da Tayyip Erdoğan'la karşı çıkartmaya çalışır. Peki iyi tarafından bardan dolu tarafından bakarsak ve meclis başkanlığı gibi nispeten aktif olmayan pasif yani pasifliği şundan kast ediyorum aktif siyasi, siyasa yapılmasını zorlaştıran daha tarafsız ortada bir pozisyona getirilmesi de acaba Cemil biraz tırnak içinde pasifize edilmesi sonucunu doğurur mu? Doğurur zaten onu da söylemiştim yani evet. pasifize de edilmiştir. Yani icradan uzaklaştırılmıştır yani bir şekilde mini güvenlik kurulunda değildir artık. Yani Milli Güvenlik Kurulu'na eşitlendi, hatta sanıyorum sivillerin sayısı falan arttı ama yani orada da bir pozisyonu vardı Cemil Çiçek'in. Bu açıdan baktığımızda önümüzdeki anayasa çalışmalarında herhalde ya da işte yani bir, bir takım yasaların hazırlanma süreçlerinde komisyonlar, hükümet, meclis başkanlığı daha pasif bir konumda olacak. Daha protokoler bir konumda olacak. Bu anlamda yararlı bir durum da olabilir ama orta vadede böylesine bir sarılmanın söz konusu olabilir diyorum. Negatif anlamda senaryoları böyle. da yedekte tutalım. Yedekte tutalım yani. Ondan sonra zamanımız ne o işte. Birkaç dakikamız da var. var. Bu meclisin şey üzerine de bir kelime söyleyebilir miyiz? yani toplanıyorlar ve galiba yemin de artık bitiyor. yemin sorunu ne diyorsunuz Vallahi işte, herhalde bırakın Türkiye siyasi tarihinde dünya siyasi tarihine seçilip de parlamentoya boykot eden yemin, girip de biri bir kısmı da girip orada oturup ondan sonra böylesi bir komedi böylesi bir saçma sapan bir durumla Ender karşılaşılır. Herhalde Tayland'da falan oldu arasında böyle şeyler. Ondan sonra e, onun için Cumhuriyet Halk Partisi tarihine de altın harflerle yazılan bir paragraf olacaktır e, Halk Partisi araştırmacıları açısından. E, aynı zamanda BDP açısından da yani biz bunu e, parlamentoyu en meşru bir, şey görüyorsak buranın içerisinde e, takım meseleler üzerine gidilmesi gerektiğini söyledik. Ve hem bence genelinde milletvekilleri hem de seçmen e, zaten böyle bir şey, milletvekillerin milletvekillerinin büyük çoğunluğu CHP'de gizli bir oy yapılsa, BDP'de de yapılsa bu işi e, onaylamadıkları ortaya çıkardı. Ama e, gerçekten herhalde BDP'liler de e, önümüzdeki günlerde... E, tekrar şeylerini gözden geçirip bir değerlendirme yapacaklar. Ya da en fazla şeyden sonra. E, tatilden sonra. Ta, e, tatili beklerler mi diyorsunuz? Yani benim ya? bu tatil meselesi oldukça çok e, göz ardı ediliyormuş gibi geliyor bana. Çünkü yani Türkiye genel olarak basında ifade edilenin aksine oldukça çağ, insanların yoğun çalıştığı bir yer. Yani tembeldir vesaire gibi klişeler söyleniyorsa da birden fazla mesleklerde çalışan, işte çalışan pek çok insanın bulunduğu bir yer ve dolayısıyla artık biraz nefes alma ihtiyacı da duyuyor olabilirler. Belki bu yemin meselesi meclisin tatil yüzünden de biraz daha tatil ihtiyacı yüzünden diyeyim daha da sıkıştırılıyor olabilir ama bu tamamen sübjektif bir yorum tabi peki hocam biz ne zaman tatile <gülüyor> yakında onda hemen meclisten sonra evet. meclisi bekliyoruz hemen evet. peki o zaman çok teşekkür ederiz ben teşekkür ederim iyi yayınlar görüşmek Hoşçakalın. üzere Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.